Bir anma günü değil hiçbir zaman da olmadı. Zaten bu topraklarda ayrı ayrı yaşatılmış ne kadar acı varsa hiçbirinin anma günü olmadı. Herkes kız acısının yaşatıldığı o tarih geldiğinde kendince bir başına kahroldu. Sonra to ...diye bağırırlarken öldürdüler. devasa korku yuva dördük, devlet çıplak dedik, devlet çıplak as yes. İçlerinden sadece bir kaçı geliyor elbette. Anlayacağımız önce sesimizi almalıyızlar. Bu insanlar Osmanlı meclisinde mebusdu ya. Yani Birisi. Anlaşılan o ki koca bir devlet böyle bir ermeni vatandaşının yaşamı ile de de ne yapacağını bilemedi. Şimdi Peace. <laughs> degree ciyorum çerkeyi başlığı görüyorum çerbatraz